diye bir soru gelmiş. Evet. Bu konu tabii gayet açık. Dünya denen yer. Bizim imtihan salonumuz. Hazreti Ali'nin de dediği gibi Dünya ahiretin tarlasıdır gerçekten de. Dünyada ektiklerimizi ahirette biçeceğiz. Dünyada yapmış olduklarımızdan ahirette hesaba çekileceğiz. Dünyada eğer güzel ameller yaparsak, hayırlı ameller işlersek Allah'a itaat eder ve nefsimizi kontrol altında bulundurarak Yüce Rabbimizin bizden razı olmasını sağlayabilirsek, ahirette iyi şeyler hasat edeceğiz. Yüce Rabbimizin rahmetiyle, merhametiyle e, karşı karşıya geleceğiz. Ve e, inşallah e, cennetiyle e, mükafatlanacağız. Yüce Rabbimiz bizleri de, sizleri de ve bütün Müslümanları da bağışlasın ve onlara rahmetiyle muamelede bulunsun ve cennetine nail eylesin. Ee, bu konuyla ilgili daha uzun konuşmak herhalde gereksiz. Çünkü çok açık bir konu. Önemli olan e, gerçekten de bu dünyanın yaşam yeri değil, darul veka değil, dar, e, darul karar değil, e, darul fena yani bitişi olan bir e, alem olduğunu bilmemiz lazım ve buna göre de kendimizi ayarlamamız ve ahiretimiz, akıbetimiz için gayret sarf etmemiz lazım, çalışmamız lazım değerli kardeşlerim. ikinci soru görüyorum ekranda. Bazıları şeyhi, mürşidi olmayanın şeyhi şeytandır diyorlar. Bu sözü nasıl anlamak gerekir? Evet, özellikle e, tarikat yolundaki Müslümanlar e, bu sözü çokça e, söylerler. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derler. E, burada da şunun e, kastediyorlar. Eğer sizin hocanız yoksa siz cehaletten dolayı e, yanlış ibadet edersiniz, yanlış itikat edersiniz. Şeytan sizi kolayca kandırabilir ve bu şekilde dalalete düşersiniz ve e, isteseniz de istemeseniz de e, şeytan sizin rehberiniz olmuş olur ve bu şekilde şeytan sizin şeyhiniz olur. Yani illaki şeyhiniz olacak e, eğer iyi bir şeyhiniz yoksa şeytan sizin şeyhiniz olur diye e, açıklamalarda bulunuyorlar. Tabi ki e, şeyhin manasına şöyle bir bakarsak, şeyh demek, e, alim demek, önder demek, e, sözü dinlenen insan demek, lider demek, kabile reisi demek, icabında e, yani veya işte para babası demek vesaire değişik manaları var. E, Müslümanın şeyhi kim olmalıdır bu manada? Yani hocası, öğreticisi, öğretmeni, fikir danıştığı, yol yordam danıştığı, onu rehber olarak edindiği şeyhi kim olmalıdır? Elbette burada Müslüman'ın şeyhi öncelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmalıdır. Müslüman Allah'a inanan e, Müslüman, Allah'ın tavsiyede bulunduğu gibi, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizde Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örneklik vardır. Örnek bir e, tarz ve yaşam tarzı, dini e, yaşam tarzı vardır şeklinde buyurduğu gibi, Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Önder olarak, şeyh olarak, yani başta peygamber olarak ardından tabi o manada eğer bir rehber, bir lider olarak bir mana verirsek şeyh kelimesine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şeyh olarak bilmelidirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüğünü iddia eden birçok insan var. Bunların da adı şeyh. Ama görüyoruz ki bugün bu manada, bu alanda, bu arenada, Şeyh olduğunu iddia eden veya müritlerinin şeyh olarak intisap etmiş oldukları insanların birçoğunda birçok hurafe, bidat ve şirki bir takım itikatlar, inançlar gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu söz öyle bir yani şu zamanda söylenmiş olsa gerçekten bu zamanda şu sapık e, dalalete düşmüş, cahil, ilimden yoksun, irfandan yoksun, e, sünnetten yoksun, Kur'an'ın ruhundan yoksun insanlara, şeyh diye intisap eden insanların gerçekten de e, intisap ettikleri şeyin e, şeytan olduğunu kelimenin tam manasıyla söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu insanların birçoğu, birçoğu, İftira ederek, yalan konuşarak vahiy aldıklarını söyleyenden tutun da ilah olduğunu ete kemiğe bürünen ilahlar olduklarını savunanlara kadar, şirkin küçüğünden büyüğüne kadar ne kadar yanlış varsa, ne kadar yanlış tevil, tefsir, yanlış yorum varsa, ne kadar yanlış iddia varsa bunların bünyelerinde bunları barındırdıklarını gözlemliyoruz. Bu da bizi üzüyor. Hiçbir zaman biz Müslümanların adedini azaltma yönüne gitmeyiz. Hiçbir zaman biz Müslümanların lekeleme, onların şanının şerefini azaltma veya onları küçük düşürme yönüne gitmeyiz. Çünkü biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizin şöyle ifade ettiğini bizlere bildiriyor men adavali yeniliği fakat adani kim benim sevdiğim benim sevdiğim bir kuluma düşmanlık ederse o bana düşmanlık etmiştir وَمَنْ عَادَيْتُ فَقَدْ هَلَكُ Ben e, kime düşmanlık edersem e, o da helak olmuştur. Yani e, benim sevdiğim, razı olduğum bir kula düşmanlık edenin ben de hasmıyım diyor. Ben kimin hasmıysem o da helak olmuştur buyuruyor. Dolayısıyla böyle bir tehdit altında, Hiçbir Müslüman, e, samimi gördüğü, ihlaslı gördüğü başka bir Müslümanı töhmet altında bulunduramaz. E, samimi ve ihlaslı gördüğü, sünnete uygun bir yaşam tarzında e, ilerlediğini gözlemlediği hiçbir Müslümanı e, değişik iftira ve yalanlarla yaftalayamaz. Böyle bir tehdit var iken hiçbir Müslüman... E, Böyle bir, şeye, böyle bir işe koyulamaz doğrusu. Dolayısıyla insanlar nasıl oluyor da o zaman efendim şunun yaptığı yanlıştır, şunun yaptığı şirktir, şunun yaptığı bidattir, şunun yaptığı işte bunun yaptığı şudur budur, İslam'a aykırı şeyler yapıyor bunlar diye kolayca söyleyebiliyorlar. İşte bunu söyleyenler, bunu söyleyenler ya istinat ettikleri çok önemli deliller var, ya da bu delilleri yok. Eğer delilleri yoksa, eğer gerçekten bir buhtan üzerine, bir iftira üzerine e, bir kurgulama, bir iftira yapıyorsalar Allah bunun hesabını soracaktır. Ancak e, delillerini göre göre, örneklerini göre göre e, bunları dile getiriyorlar da ve insanları bu tür e, sapkınlıklardan e, korumak için Korumaya vesile olmak için e, insanlara bunları anlatıyorsalar, şu şu sözler şirki sözlerdir. Bunlardan uzak durun. Şu şu sözler söyleyen e, şirki sözleri söyleyen insanların e, söylemlerinden, vaazlarından, nasihatlerinden de uzak durun. Çünkü bunlar zehirlidir şeklindeki uyarılar. E, hepimizin görebilir. Dolayısıyla diyoruz ki e, bugün. Şeyh diye bilinen birçok insanın e, gerçekten çok büyük hataları var. İslam itikadından, ehli sünnet itikadından e, dışarı çıkmış olduklarını görüyoruz. Üzülerek bunu müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzak durulması gerektiğini Kur'an'a ve sünnete e, bağlı olan hocaları örnek olarak veya onların istişaresiyle onlara danışarak onların Kur'an'ı ve sünneti algılama anlatma şekillerine dikkat ederek sünnete uygun bir yaşam tarzını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, sahabenin hayatına tabinin hayatına, etba tabinin hayatına uygun onların inancına uygun bir hayat tarzını yakalamak gayesiyle bu tür e, muvahhid, tevhid ehli, e, şirkten uzak kalmış, ilimle, irfanla e, ve dini hayatıyla, e, özüyle, sözüyle kendini ispatlamış insanları örnek almaları e, ve sorularını onlara tevcih etmeleri, onlardan cevap almaları e, ve bu şekilde Müşkül gibi görünen konularda onların kendilerine ışık tutmalarını istemeleri en elzem en büyük görevler arasındadır. Ee, eğer Şeyh talebe ilişkisi gibi algılanıyorsa bugün mürit e, Şeyh ilişkisi e, burada Şeyh ehli sünnet itikadında ehl-i sünnet itikadında oldukça, şirkten uzak kaldıkça, Kur'an'a ve sünnete bağlı kaldıkça, öğrenci-öğretmen ilişkisinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Ancak burada hiçbir öğrenci, hiçbir mürit, şeyhini yegane bilgi kaynağı olarak görmemelidir. Onu sadece alim bir zat olarak telakki ederse, bilmediği konularda veya tefsirini, tevilini daha çok öğrenmek istediği konularda onun ilmine müracaat edebilir ama asla onu kaynak görmez, asla onu tabulaştırmaz, asla onun sözlerini tabulaştırmaz. Yanlış bir söz söylediğinde onu tenkit edebilir, yanlış bir itikat sunduğunda onun yanlış olduğunu rahatlıkla e, tenkit yapabilir ve bunu yapmalıdır. E Bunu yapmıyorsa, şu mantıkla bakıyorsa, bunu şeyhim söylediyse, vardır bir bildiği mantığıyla bakıyorsa, bu Müslüman mantığı olamaz. Müslüman itikadı olamaz. Biliyoruz ki e, Hazreti Ömer e, halife olduğunda, ben yanlış yaparsam, ben yanlış yaparsam e, ne yaparsınız e, diye sahabeye sorduğunda sahabe seni kılıçlarımızla düzeltiriz demelerinin akabinde o da e, bana böyle bir etba nasip eden Allah'a hamdolsun ki ben e, bir yanlış yaparsam onlar beni kılıçlarıyla düzeltecekler dolayısıyla ben e, bir yanlıştan en azından e, dönmüş olacağım böyle uyanık bir e, sah e, işte etvam var diye sevinmiş ve rabbine şükrünü orada ifade etmiş idi e, bu şekilde olaylara bakmak lazım e, her Müslüman Kur'an'a ve sünnete aykırı gördüğü Kur'an'a ve sünnete aykırı gördüğü her sözü kimden gelirse gelsin eleştirmek durumundadır. Bu söz hakkında bilgi almak zorundadır. Yanlış bir algılama, anlama varsa bunu kaynağından araştırmak, sözün sahibine sormak suretiyle neyi kastettiğini araştırmak suretiyle işin gerçeğine ulaşmak zorundadır. Ve asla tabulaştırmak yok, ilahlaştırmak yok. Vardır bir bildiği, vardır bir hikmeti gibi teslimiyetçi yaklaşımlarla şeyhlere yaklaşmak kesinlikle doğru değildir. Çünkü bizler, alimlere saygımız, onlar Kur'an'a ve sünnete bağlı kaldıkları müddetçe söz konusudur. Bizim hiçbir alime Hiçbir arife, e, sonsuza kadar teslimiyet içerisinde olmamız asla söz konusu değildir. Hiçbir Müslüman için de bu söz konusu olmaması lazım. Çünkü bizim yegane teslim olduğumuz makam, e, Yüce Rabbimizin makamıdır. Onun Kur'an'ının e, ayetleridir. Yine onun tarafından dini İslam'ı bize, tebliğ eden peygamberimizin makamıdır. Biz bu makamlara sorgusuz, sualsiz, e, tabii ki anlamak kastıyla bazı sorular sorabiliriz Peygamber Yani eğer yaşamış olsaydık, sahabenin yapmış olduğu gibi e, bazı sorular anlamak için, e, hikmetini e, anlamak için bazı sorular edebilirdik. E, biz ancak Kur'an ve sünnete e, sorgusuz sualsiz, sahih sünnete sorgusuz sualsiz e, bağlı kalmayı bir Müslümanlık nişanesi olarak gören, itikat eden Müslümanlardanız ve her Müslüman da böyle olmalıdır. Ancak dediğim gibi hikmetini anlamadığımız, sebebini anlamadığımız bir meselede, e, e, işte Kur'an ayeti olabilir bu veya işte sünnet olabilir. Bunu ehli ilme sorabiliriz. Ehli ilme sorabiliriz. Onlardan e, imani e, esaslara aykırı olmayacak şekilde yorumlarını, tefsirlerini e, alabiliriz değerli kardeşlerim. E, dolayısıyla işte şehi olmayanın şeyi şeytandır babından. Sözlerin aslı yoktur bu sözle insanlar, insanları, bu şeyhler yani şeyhlik rolünde olan insanlar, insanları kendilerine bağlamak için böyle avlayıcı, insanları bağlayıcı, tehditvari sözleri kullanmak suretiyle masum, saf, temiz yürekli insanları kendilerine intisap etmeye zorlamaktadırlar. Hatta birçoğu da cennetin anahtarı sanki kendilerindeymiş gibi e, konuşurlar ve derler ki bize intisap etmeyen Fırkay-ı olamaz. Bize intisap etmeyen cennete giremez. Bize intisap eden ne kadar günah olursa olsun bizim vesilemizle cennete gelecektir diye garantiler verirler. Ve bu şekilde masum, saf, e, işte bilgisiz, cahil Müslümanları kandırmak suretiyle, kendilerine belli bir teba ediniyor bu insanlar ve ehli tevhid insanlarda aslında bu masum insanların düşmüş oldukları bu tehlikeden onları kurtarmak için vesile olmaya çalışmaları lazım ve bu konuda her Müslüman elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Böyle bir çıkış kapısı arayan her Müslümana gerçek tevhidi, Kur'an'ı, sünneti, asr-ı saadet İslam'ını katıksız bir şekilde takdim etmek, sunmak, öğretmek ve bu konuda en güzel örneği bizzat yaşayarak göstermek, hepimizin, boynumuzun borcudur, Müslümanlık borcumuzdur, Allah'a vermiş olduğumuz ahdin gereğidir. Ve bunu yapmamız lazım değerli kardeşlerim şimdi diğer bir soruya bakalım bir kardeşimiz tarikatçı e, müslümanlarını müslümanlar mı dediniz şimdi tarikatçılar e, müslümanlar mı dediniz herhalde öyle soruyor muaz kardeşimiz e, tarikatçılar hani kafirdir denmez herhalde böyle bir şey var mı yani onlar da tabii ki Müslüman, ancak e, itikatlarında hatalar var. Bu, bu hatalara çoğunlukla insanlar tevil yolu, yoluyla düşmektedirler e, ve bu tarikat liderleri bu insanları e, yanlış bir şekilde yönlendirmektedirler. Bu insanların saflığından, cehaletinden istifade ederek bu insanları adeta e, kendi bataklıklarına e, düşürmektedirler. Şimdi biz bu insanlara çıkıp da Müslüman değilsiniz mi diyeceğiz? Böyle bir şey söz konusu değil. Bu insanlara elbette Müslümansınız. Kur'an'a ve sünnete bağlı kalmaya çalışıyorsunuz. Ancak şu şu noktalarda siz hata ediyorsunuz. Bu şu şu noktalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu İslam dinine aykırıdır. Onun yaşantısına aykırıdır. Sahabenin yaşantısına aykırıdır. Bu yorumlar bizi tehlikeye düşürmektedir. Bu yorumlar e, sebebiyle birçok e, fert, birçok insan, birçok cemaat dalalete düşmüştür. E, İslam inancından, itikadından e, uzaklaşmışlardır. E, sizler de aynı hataya, aynı tehlikeye düşmeyin demek bizim borcumuzdur. E, böyle hani tekbirci bir yaklaşımla olaya yaklaşmak doğru değildir kesinlikle. Eğer biz böyle yaparsak, bu yani Sünnetin yolu değildir değerli kardeşlerim. Bu insanları putpereslerle aynı seviyeye koymak doğru değildir. Bu kardeşlerimiz Allah rızası hepsi hepsi hepsi cennete arzu ediyorlar hepsi Allah'ın rızasını arzu ediyorlar hepsi yani birçok yani diyelim öyle hani sapık tarikatlar hariç e, hepsi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşadıklarını düşünüyorlar. Niyetleri bu. Ama hata nerede? Hata anlamada, algılamada, yaşam, yaşamada ve e, onlara Kur'an'ı ve sünneti takdim eden hocaların yanlış bir takım tefsir ve tevillerinde. düşünüyorlar. E, yani bilerek bilmeyerek dararete düşüyorlar işte bu bu insanlara hani tekfirci bir yaklaşımla yaklaşmak doğru değil e, ıslah edici düzeltici, nasihat edici doğruyu takdim edici bir uslup ile yaklaşmak en doğrusudur sünnete uygun yaklaşımın da bu olduğunu düşünüyorum evet e, diğer bir soruya bakalım Seçil kardeşimiz diyor ki, insan tarikata girmeden de manevi olarak yüksele, yükselebilir mi? Ee, Zümer suresi 3. ayetin tefsirini yapabilir misiniz? Bir şeyhe bağlanmak doğru mudur? Ee, cemaatler diyor, bu gibi müesseler, İslam'da gerekli mi yoksa, <gülüyor> kitap tek, peygamber tek diye, böyle şeylere kalkışmak e, mı gerekir? E, böyle bir soru sormuş Seçil kardeşimiz. Şimdi, değerli kardeşlerim, e, kardeşimizin sorusuna şöyle cevap verelim. Tarikata girmeden insan dini, İslam'ı yaşayabilir mi? Ya, işin aslını sorarsanız, dinin aslını yaşamak isteyen bir insan, mevcut tarikatlardan hiçbirine girmemeli. Çünkü mevcut tarikatların hepsi içinde bir, tok, bir takım dalaletler sapkınlıklar barındırıyor. Çünkü bu tarikatların hepsinde rüya bilgi kaynağıdır. Rüya ile amel ederler. Ama İslam hukukunda İslam fıkhında rüya bilgi kaynağı değildir. Edille-i şeriyeden değildir. Ee, Edille-i Şeriye'nin iye, Şer 11 tane kaynağı var. Ee, bu kaynakların hiçbirinde gerek fukaha metodunda ve gerekse mütekellimin metodunda cumhur müte metodunda rüya bilgi kaynağı değildir. Rüya ile amel edilmez. Ama tarikatların hepsinde rüya ile amel edilebilir. Dolayısıyla tarikatlar burada gerek fukaha, fukaha metoduna gerekse mütekellimin dediğimiz yani Cumhurun metoduna aykırı bir inanç içerisindedirler aykırı bir tavır içerisindedirler yani asrı saadetten günümüze kadar bütün ülemanın alimlerin e, kesinlikle kabul etmediği bir şeyi bugün maalesef veya işte zaman belli zamanlarda beri bu tara yani uzun yıllardan beri bazı tarikatlar, hatta tarik, tarik bazı tarikatlar demeyelim, tarik, bildiğim kadarıyla tarikatların birçoğu tamamına yakını rüyayı bilgi, kaynağı olarak görmektedir. Rüya ile amel etmektedir. Peygamberimizi rüyasında gören, güya rüyasında gören birisi e, tamamen haram olan bir şeyi helalleştirebilmektedir. Helal olan bir şeyi haramlaştırabilmektedir veya Şeyhinin rüyasıyla amel eden biri, haram olan bir şeyi helalleştirebilmekte, helal olan bir şeyi haram kılabilmektedir. İslam usulünü, inanç usulünü e, değiştirebilmektedir. Çünkü rüya onlarda bir vahiy gibidir. E, vahiy geldi, dolayısıyla önceki e, ayetler, o konuyla ilgili ayetler, o konuyla ilgili e, olan sahih sünnet, e, nesh edildi, hükmü ortadan kalktı gibi düşünürler. Bu da e, sapkınlığın babasıdır. Böyle bir anlayış, sapkınlığın babasıdır. E, bu anlayıştan kesinlikle uzak durulması lazım. E, İslam'ı yaşamak isteyen bütün e, Müslümanlar e, elimizde mevcut kaynaklara uymak zorunda. Kur'an'a, sünnet'e asr saadet İslam'ına uymak zorunda. Bunlar zaten açık ve net olarak kitaplarda yazılmıştır. Ee, eğer biz etrafımızda Kur'an'a ve sünnete tabi olmuş, uymuş bir grup bulamıyorsak, elimizde hamdolsun Kur'an var. Elimizde sünnet var. Elimizde Kur'an'ın tefsirleri var. Sünnetin şerhleri var. Elimizde fıkıh kitapları, yani güvendiğimiz ülemanın Ülemanın, o güzide alimlerin fıkıh kitapları var. İlmi bunlardan alabiliriz. Bilmediğimiz bir şeyi bu kaynaklardan, sahih kaynaklardan alabiliriz. Biz sanki hiçbir kaynak yok. Sanki suya düşen bir insanın yılana, yılana sarılması gibi sapkın bir takım şeylere sarılmak, İslam yaşamak için onların peşine düşmek zorunda değiliz. Böyle bir gereksinim yok. Böyle bir zorunluluk yok. Böyle bir şey hacet de yok. Böyle bir şey hacet de yok. Üstelik sapkınlığın kol gezdiği, dalaletin kol gezdiği, şirkin kol gezdiği mevcut tarikatlara intisap etmek şirkede bir yerde intisap etmek gibi olur Allah korusun. O yüzden elimizde Kur'an var, Sünnet var. Peygamberimizin tavsiyesine göre diyor size iki tane asıl bıraktım bunlara sımsıkı sarıldıkça asla dalalete düşmezsiniz. Teraktu fikum emrayn ma in temesektum bihima lan taglulu ebeden. Yani size iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz diyor. İki asıl burada şehittir, tarikattır var mı yok? Ne diyor Kur'an? Ne diyor Sünnet? Kur'an ve Sünnet ve onlara sımsıkı sarılın. Enizden onu almak isteyenler olacak. Dişlerinizi de sarılın. Asla bu iki asıldan vazgeçmeyin. Kurtulmak istiyorsanız, İslamı istiyorsanız, arı saf İslamı istiyorsanız, Allah'ın razı olduğu İslamı istiyorsanız, bunlara sımsıkı sarılın, hatta dişlerinize de tutun. Dişlerinizi de ısırın. Elinizden kaçmasın bu şey. Çünkü e, Kur'an'ı ve sünneti tevil yoluyla, saptırma yoluyla elimizden almak isteyen İslam düşmanları olacak. Dalalet ehli olacak. Sapkınlık ehli olacak. E, Bidat ehli olacak. E, dini örf olarak algılayıp e, örfün ve tapınıcıları, örf, örfe tapanlar, adete tapanlar, ecdadın işte e, bir takım uygulamalarına nas gibi bakanlar, ayet gibi bakanlar, din gibi bakanlar e, elimizden bu iki aslı kopar almaya çalışacaklar. Çünkü onların felsefeleri e, bu iki asıl elimizde durdukça işe yaramaz hale gelecek. Onların sapkınlıkları, davet etmiş oldukları e, örfi din anlayışı, kültürel din anlayışı, e, işte ataperestlik. E, bütün bu anlayışlar elimizde Kur'an oldukça, e, elimizde sünnet oldukça e, onlar bu amaçlarına, hedeflerine asla ve kata ulaşamayacaklardır. Dolayısıyla bu iki kaynaktan bizi uzaklaştırmak isteyeceklerdir. Fiziki planda elimizden Kur'an'ı ve sünneti almaları söz konusu olmadığına göre, böyle bir şeyi başaramayacaklarına göre, tevil yoluyla, yorumlama yoluyla, yanlış bir takım şerhler yoluyla, saptırmalar yoluyla, işte bunun zahir manasına sen, sen bakma, batini manası var, esas mana batini manastır, manasıdır, manasıdır, kapalı manaya bak, diyemek suretiyle, ayetlerin ve hadislerin manalarını, %100 tersine çevirmek suretiyle bizleri saf ve temiz Müslümanları kandırmaya çalışacaklardır. Bunlar sapkınlıklarının farkında bile değildir. Bunlar örf perest, ata perest, ecdat perest. Yani, dolayısıyla atasından ne, ne gördüyse ona Kur'an ve sünnet gibi sarılıyor. Kur'an'a aykırıysa Kur'an'ı bırakıyor atasının e, uygulamalarına e, sarılıyor. Sünneti bırakıyor atasının uygulamalarına sarılıyor. Veya şeyhinin söylediklerine sarılıyor, onun tavsiyelerine sarılıyor. Kur'an'a Kur aykırıysa, Kur'an'ın aykırı olan o naslını şeyhinin sözüne muhalif olmayacak bir tarzda batınicilik mantığıyla yorumlayarak, tefsir ederek ah işte bu da biz de Kur'an dediğini yapıyoruz numarasıyla hem kendini hem de bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şeye Müslümanlar, samimi Müslümanlar, akıllı Müslümanlar asla teslim olmazlar. Bu batıniciliğe asla yaklaşmayın zaten. Kur'an e, zahiri olarak e, bize bir şeyler söylüyor. Anlaşılmayan bir Kur'an, Kur'an değildir. Anlaşılmamak için inen bir Kur'an, Kur'an değildir. Böyle bir şey yok. Kur'an Allahü Teala diyor biz Kur'an'da ayetleri apaçık sizlere beyan ettik. Yani ayetleri okuduğunuz zaman her şeyi anlayacaksınız. Anlayacağınız tarzda bu ayetleri size indirdik diyor Allahü Teala. Dolayısıyla efendim siz ayetlerin görünen manasını okuduğunuzda aldanmayın. O esas mana o değil. Esas batını mana. Ya nereden çıkardın sen bu iddiayı? Allahu Teala diyor mu böyle bir şey? öyle bir şey. Diyor mu Allah Teala? Biz ap açık ayetleri size indirdik diyor. Ap açık demek ne demek? Manası zahir demek. Özellikle ahkam ayetleri. Hani bazı ayetler müteşabihtir. Bu müteşabih ayetler zaten dini itikadın esaslarını ihtiva eden ayetler değillerdir. Dinin itikadının esaslarını belirten ayetler muhkem ayetlerdir. Manası açık ve net olan ayetlerdir. Manası tevil götürmez olan ayetlerdir. E, bu ayetler bu şekilde önümüzde dururken, efendim biz muhkem ayetleri de ayetleri de batıniçilik mantığıyla e, yanlış bir takım tefsirler, teviller uydurma bir takım şehler yaparsak bu takdirde e, sapıtmış oluruz. Kur'an'dan uzaklaşmış oluruz. Sünnetten uzaklaşmış oluruz. Zümer suresinin üçüncü ayetinde e, bu ayetin tefsirini yapabilir misiniz? Diyor kardeşimiz. E, bakalım Zümer suresi üçüncü ayeti kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Bir bakalım. Ondan sonra ayetimizi bulduktan sonra e, manasında ne buyurduğunu anlatmaya çalışalım. <gülüyor> Açıyorum Zümer Suresi 3. Ayeti kerimeyi. Evet bu kardeşimiz tabii ben hafız değilim. Keşke ayeti de oraya yazmış olsaydı. Daha iyi olacaktı. Oradan direkt hemen bulabilirdik. Ama yazılmış. Ben de Kur'an-ı Kerim'den bulmaya çalışıyorum. Hafız olmadığımızdan böyle bir eksikliğimiz var maalesef. Evet. Zümer Suresi 3. ayet-i arıyorum. Evet. Ayet şöyle. Ben baştan okuyayım çünkü siyak-sibak ilişkisi içerisinde ayeti algılamak söz konusu. Tenzirul kitabı minallahil azizil hakim inna enzelnâ ileykel kitâbe bil haq fe'budillâhe muhlisallahu d-dîn elâ lillâh Evet Mikrofon düştü onu tekrar aldık. E la ilallahiddinul halis. Ve'llezine ittahadu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahizulfah. İnallaha yahkumu beynehum fima hum fihi mukhtelifun. Yhtelifun. اِنَّ Allaha la يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Bu ayet-i kerime önemli bir ayet-i kerime değerli kardeşim. Tabi bu ayet-i kerimenin tefsirini e, istiyor kardeşimiz. Kısaca, e, tabi uzun bir ayet-i kerime, tefsiri de uzun olacak. Ben e, çok özet olarak yapmak istiyorum diğer sorulara da vakit ayırabilmek için. Evet. Ela dikkat edin diyor Allahu Teala. Dikkat edin. Dikkat edin. Lillahi'd-dinul halis. Halis olan din Allah'ındır. Allah'a aittir dinin emirlerini, nehirlerini koymak. Dinin muhtevasını belirlemek emrini, nehyini belirlemek Allah'a aittir. Dinde hüküm vermek Allah'a aittir. Dikkat edin, dinde hüküm vermek sadece ve sadece Allah'a aittir. Veya O'nun Resulüne aittir çünkü O'nun Resulü de O'ndan almaktadır hükümleri. Dolayısıyla Hiçbir insan e, tas tamam olmuş dine yeni bir şey koyamaz. Tas tamam olmuş sünnete yeni şeyler ekleyemez. Böyle bir hakkı yoktur. Çünkü her yenilik, her bidat bir farzın, dinin aslından bir usulün yerine geçer, onun kaybolmasına sebep olur. Çünkü din Hayatın her e, anını kuşatmıştır. Hayatın dört tarafını kuşatmıştır. Hayatın her alanını kuşatmıştır. Hayatın her alanında dinin Allah'tan gelen bir emri vardır. Allah'tan gelen bir tavsiyesi vardır. Veya onun Resulünün e, o konuyla ilgili emri vardır, nehi vardır, tavsiyesi vardır. Fiili vardır, sözü vardır, takriri vardır. Bu alanların hiçbirisi boş değildir, ihmal edilmiş değildir. Namazdan tutun da insanın taharet adabına kadar, e, ceza hukukundan tutun da e, medeni hukukuna kadar her alanda din emrini vazetmiştir. etmiştir. Allah emrini vaz etmiştir. Resulü aracılığıyla bu emirlerin nasıl uygulanacağını göstermiştir. Gerçek İslam'ın, razı olduğu dinin, razı olduğu İslam'ın niteliğini, niceliğini, şartını, esaslarını, sıfatını, efsafını neyse, hepsini Resulü aracıyla bildirmiş, belirtmişdir. Ve bu konuda herhangi bir eksiklik yoktur. Dine yeni bir şey sokmak, eksik olan bir şeyi tamamlama iddiasında bulunmak bulunmaktır. Ki bu da vehamettir. Fecaattir. Fecaattır. Dinde herhangi bir eksiklik olur mu? Veya e, herhangi bir uygulamayı, dinde var olan bir uygulamayı, sünnetin vaz ettiği bir uygulamayı Felsefik yorumlarla değiştirmek suretiyle bu da dinidir, bu da İslamidir, bu da doğrudur, bu da ibadettir, bundan da Allah razı olur. Hatta bu daha iyidir, bundan Allah daha çok razı olacaktır şeklinde yaklaşımlar dinin emirlerini, uygulanışını, sünnetisini değiştirmeye yönelik. Yaklaşımlardır, maksatlardır. İster farkında olsunlar, ister olmasınlar, iki iki dört eder gibi bir netice verir bu. Çünkü nereye bakarsanız bakın, hangi bidat yaygınsa orada bir sünnet ölmüştür. Hangi konuda, hangi ibadette, hangi alanda bir bidat o toplumda uygulanıyorsa, bakın uygulandığı o noktada esas uygulanması gereken bir sünnet Heba edilmiştir, yok edilmiştir, unutulmuştur. O yüzden e, emirleri, nehileri, tavsiyeleri vaz edilmiş, Allah tarafından, Resul tarafından vaz edilmiş bir dini değiştirmek hiç kimsenin hakkı değil. Ona yeni bir şeyler koymak hiçbir kimsenin hakkı değil. Böyle bir şeyi hiçbir Müslüman e, makul karşılayamaz Doğru göremez değerli kardeşlerim. Ee, devam edelim ayetin diğer e, kısmına. وَالَّذ۪ينَ اِتْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا <gülüyor> Allah'ı bırakıp da başka veliler, başka dostlar, başka hakimler, Başka otoriteler, başka e, sözü dinlenen e, kuvvetler, güçler, otoriteler neyse, kabul edenler var ya, onlara gelince ne, ne yaparmış bu insanlar? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ Bunlar derler ki Allah'tan başkasını dost edenler, Allah'tan başkasına tapınanlar, yani putlara veya canlı putlara, bir takım otoritelere tapanlar ne derler? Biz bu şeylere tapınıyoruz, bunları kutsal görüyoruz, ancak Allah'a bizi kestirme yoldan götürsünler diye bunu yapıyoruz. Putlara sayı gösteriyoruz. Onları Allah ile kendimiz arasında bir vesile görüyoruz. Çünkü onların vesileliği ile bizim Allah'a yaklaşmamız çok daha kolay ve çok daha kestirme yoldan çok daha kesin bir netice verecek şekilde olacaktır şeklinde bir iddiaları olduğu için onların Allah'tan gayrı veya onun yanı sıra başka bir takım kutsalları oluyor. Kutsallar, ilahlar ediniyorlar ve bu ilahlara tapınırken de diyorlar ki biz Allah'a bizi daha kestirme yoldan götürsünler diye bunlara tapıyoruz. Bugün de değerli kardeşlerim, ibadet konusunda, itaat konusunda kendisine güvenmeyen birçok insan, şeyhlere intisap ederek onların aracılığıyla af olacaklarını, onların aracılığıyla cennete gireceklerini, fazla amel yapmadan veya hak etmeden sırf onlara intisap etmeleri, onların elini eteğini öpme, öpmek suretiyle, onların müridi olmak suretiyle, cennete e, girebileceklerini, onların vesilesiyle af olacaklarını, onların vesilesiyle cenneti hak edeceklerini düşünmek suretiyle onlara intisap ediyorlar. Bu insanların e, profiline baktığımız zaman bu insanlar <gülüyor> kolaya kaçıyorlar. Bu insanlar <gülüyor> hak etmedikleri bir şeyi birisi vasıtasıyla elde etmeye çalışıyorlar. Gere Tabii ki bu yanlış bir iddia, yanlış bir sevda, yanlış bir bakış tarzı. Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan hak etmediği halde bir başkasının e vesilesiyle cennete girebilir mi? Yani bu konuda diyorlar ki, efendim siz şefaati inkar mı ediyorsunuz? Şefaat'ı inkar etmiyoruz. Şefaat var. Ama şefaat e, konusunda Yüce Rabbimiz ne diyor? من دَلَّذ۪ي يَشْفَعُ illa bi بِئِذْنِ Onun indinde, onun izni olmadan kim şefaat edebilir ki bir başkasına? Kim bir başkası için e, yani Allah'a yalvarabilir ki? Kim bir başkasının affedilmi? Yarabbi bunu da affet. E, ben de senden bunu diliyorum. Yarabbi diyebilir ki. Allah'ın izni olmadan böyle bir şey söz konusu bile değil. Allah'ın izni ne zaman olur değerli kardeşler? O insanın e, şirksiz olması, e, o insanın Allah'ın razı olacağı olduğu bir itikat üzerinde olması, o insanın belli derecelerde farzları, farza ayınları yerine getirmiş olmasıyla mümkün olabilir. O insanın tövbekar olmasıyla mümkün olabilir. Yoksa hiç alakası olmayan tembel, şirk'e düşmüş, batıla düşmüş, e, tamamen şeyhine güvenerek amel etmeyi terk etmiş cenneti garanti ettim nasıl olsa ben intisap ettim gerek yok amel etmeye diyen yani veya fazla zorlamaya fazla bu konuda azimli ve gayretli olmaya gerek yok biz zaten artık işi garantiye aldık diyen bir insana ve bu şekilde amelleri gevşeten bir insana Allah'ın e, şefaat ettirme hakkı vermesi söz konusu mu? Olabilir mi? Allah böyle bir insan için bir başkasına şefaat etme hakkı verir mi? Elbette vermez. O yüzden peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kızım Fatıma, babam peygamber bana şefaat eder diye güvenme, ameline güven, amel yap diyor. İşte bizim için düstur budur, ölçü budur. Amel yap, amel yap, çalış, itikadın düzgün olsun, şikten uzak dur, çalış gayretli ol. E, seni kurtaracak olan senin amelindir. Ee, o yüzden diyoruz ki eskiden putların yerini, bugün de bazı putlar aldı ama canlı putlar da aldı. Bu insanlar daha kestirme yoldan Allah'a yaklaşmak için e, bir takım canlı putlar edinmişler ve onlara adeta tapınıyorlar. Eee... Ayetin ilerleyen kısmında اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪يمَا هُمْ ف۪يهِ يَغْتَلِفُونَ Onlar, e, bu putlar bizi Allah'a yaklaştırır mı, yaklaştırmaz mı konusunda ileri geri konuşuyorlar, aralarında tartışıyorlar. Ancak Allah onların aralarında, onların itilaf etmiş olduğu şeyde hüküm verecektir. Ahirette hükmünü verecektir diyecektir ki ha siz yanlış yaptınız. Siz bu putlara tapmakla bunları e, Allah'a götüren kestirme yoldan Allah'a götüren vesileler olarak tanımakla hata ettiniz. Yanlış yaptınız hükmünü Allah orada verecektir. Çünkü Allahu Teala eleştiriyor bunu. Niçin bunlara tapınıyorsunuz diye sorsanız onlar böyle bir savunma içerisine girerler. Bunların bu sonuçları boştur diyor Allahu Teala. Ahirette verecek olduğu hükmü daha bu ayet de anla anlatmış oluyor, anlaştırmış oluyor. Kesinlikle e, ayet açık ve net. E, hiçbir insan Allah ile kendi arasına bir başka insanı vesile olarak göremez. İbadetlerde, duada, yalvarışta, istigasede, imdatta, işte Allah ile kendi arasına bir şeyhi, bir insanı veya bir ağacı, bir taşı, bir putu koyamaz. Böyle bir şey olamaz. Direkt olarak Allah'a ibadet edeceğiz. Direkt olarak O'ndan yardım dileyeceğiz. İyyâken a'budû ve iyâken istâin ölçülerini unutmayacağız. Ancak sana ibadet eder, kulluk eder, ve ancak senden yardım dilerim. Ancak senden yardım dilerim. Deyiniz diyor Allah Teala. Bu ölçüyü koyuyor. Dolayısıyla yetiş ya şeyh'im beni kurtar ya şeyh'im manasındaki yalvarışlar dalalet içerisinde olan yalvarışlardır. Sapkınlıktır, şirktir. Bunları insanların bilmesi lazım. İnsanlar ağrımayan dişlerine kelpeten vuruyorlar ya yani ne gerek var o insanları memretmek için onların kölesi olmaya kul olmaya ne gerek var sen de biliyorsun ki bunlar senin gibi bir insan aciz bunların cenneti cehennemi yok Bunları, sen niye bunlara kutsallık veriyorsun ya bunlar amel yaptıysa Allah katında makamı varsa kardeşim o kendine sana değil ki öyle bir şey varsa kendine kendi çalışmış gayret. Sen de gayretli ol, sen de çalış. Sen de olsun eğer öyle bir şey iddia ediyorsan. Yok efendim onlar çalıştılar, gayret ettiler. Allah katında çok büyük makamları e, oldu. Dolayısıyla biz Allah'a bırakıp da onları kutsallaştıralım, biraz daha onlara sığınalım ki onlar da bizi sevsinler, bizi cennete götürsünler. Ya böyle bir an, böyle şey olabilir mi? Hiçbir insan, bir başka insanı cennete götüremez, peygamber dahi olsa Peygamber cennete götürmüş olsaydı sevdiği amcası Ebu Talib'i götürecekti. Götüremedi, faydası olmadı ona. Anlattı, anlattı, kabul etmedi. Ölüm döşeğinde gitti ya amca bir kelime söyle. La ilahe illallah de ya. Bil La ilahe illallah de. Ben de ahirette deyim ki, son nefesinde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demişti. Ya Rabbi, Müslüman olmuştu yani. Bu kelime söylediği için ya Rabbi, hani, cennetine koyu ya Rabbi diyebileyim. Ama bunu demedim. Dolayısıyla ona faydası artık olamayacak. Şimdi bakıyorsunuz, efendim, intisabet cenneti al. İntisabet, günahlardan kurtul. İntisabet, her türlü beladan, sıkıntıdan uzaklaş. İntisabet, şeyhin seni korusun, kollasın, kontrol etsin. Ayağını düzgün bastırsın. Her türlü tehlikelerden seni korusun. Bu resmen şeyhe kulluktur. şeyi Allah makamına koymaktır. Zaten şimdi onu koymuyorlar mı Allah makamına? En sonunda biri çıktı tuttu dedi ki efendim falan kişi zatı muhterem sözüm ona zuhuratta gördü ki yani rüyada gördü ki Allah Celle Celaluhu buyurdu ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Bunu demek suretiyle kul olan Mahmut'un esasen Allah'ın kendisi olduğunu ima etti. Dolayısıyla bakın nereden nereye geldi şimdi. Önceden deniyordu ki ya bunlar Allah ile kul arasında bir vesiledir, bir hocadır. Efendim gidersin İlim öğrenirsin, irfan öğrenirsin, örnek alırsın. E ne oldu? Son aşamada ne oldu? Yok. Onlar vesile bile değildir, kendisidir. İlahın kendisidir demeye getirdiler işi. E bu da herhalde yani bunu, bunun sapkınlık olduğunu anlamamak için deli olmak lazım. Yani deli bile bunu kabul etmez yani. Böyle bir sapkınlığı kabul edemeyiz ya. Efendim çok güzel sakalı var, çok güzel, güzel konuşuyor, çok güzel cübbesi var. Ya ne kadar güzel adam yüzünden nur akıyor ya. Yüzüne baksan maşallah cennetten kaçmış adam diyeceksin. Yok kardeşim böyle bir şey. O ki bu kelimeyi söylüyor, on para etmez. Hangi, yani böyle bir şey var mı ya? Hangi sahabe peygamberimize ete büründü, Efendim Muhammed diye göründü. Bu Muhammed Allah'tır dedi mi sahabe? Eğer insanların en faziletlisi oydu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir makam olsa ona yakışır. Ama eğer sahabe bunu demiş olsaydı ilk baştan onu kim dediyse Allah'ın Resulü onu bir kere e, tövbeye davet eder. Etmediği takdirde onu yok ederdi Hz. Ali radıyallahu anh sen ilahsın sen bizim ilahımızsın sen etek kemiğe bürünen e, Allah'sın etek kemiğe büründün Ali diye göründün dediler Hz. Ali'ye bir kısım insanlar bunu söyledi Hz. Ali ne yaptı Onları tövbeye davet etti. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Siz nasıl olur da benim ilah olduğumu iddia edersiniz yahu? Niye böyle Müslümanlıktan çıktınız birden? Dediler ki hayır. Böyle mütevazlık yapmana gerek yok. Sen gerçekten de Allah'ın ete bürünmüş şeklisin. Dünyaya geldin. Bize nasıl yaşanır, onu göstermeye çalışıyorsun. Bugün Nusayri'ler, aynı itikadı hala taşıyorlar. Diyorlar ki, on, e, onlar Hz. Ali ilahtır diyorlar. Nasıl ilahtır Hz. Ali? etek kemiğe büründü, e, Ali diye göründü diyorlar. Onlara soruyorum, şimdi Hz. Ali var mı? Var diyorlar. Nerede diyorum? E, diyorlar, bir zaman geldi, insanlar arasında dolaştı. Hazreti Ali adıyla dolaştı. İnsanlara din nasıl yaşanır gösterdi. Ondan sonra görevi, yani o bir belli bir dönem içindi. Artık o kamuflajdı. O kamuflajdan çıktı. İnsanlar onu öldü biliyorlar. Halbuki o beden, o kamuflaj, elbise beden öldü. Ama içindeki ruh, yani ilahın kendisi olan ruh, o gerçek cevher, Başka bir yerde ilahlığına devam ediyor. Böyle sapkın inançlar var. Aynı inanç işte ne oldu? Hristiyanlarda oldu. Hazreti Ali'yi, Hazreti İsa'yı kutsadılar. O ilahdır dediler. Allah'ın oğlu dediler. Gerçi bunlar hani Hazreti Ali'ye bizzat ilah ilahsın diyorlar. Hristiyanlar ise oğludur yakıştırması yaptılar. Haşa. onları da dalaletti ama Hristiyanların dalaleti Nusayrilerin dalaletinden daha hafif kalır. Ee, Yahudiler de Uzeyir <gülüyor> peygamber Allah'ın oğludur dediler. E ee, onların dalaleti Nusayrilerin dalaletinden daha hafiftir. Çünkü onlar bizzat ee, Hz. Ali ilahın kendisidir diyorlar. Şimdi ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü diyenler ile Hz. Ali Allah'ın ete bürünmüş şeklidir diyenler arasında o Nusayilerin o sapkın Nusayilerin bugünkü o eşer eset çoluğu çocuğu öldüren o vampirin hmm. e, itikadıyla aynı eş itikattalar. Onu yaptığı hatayı bunlar da yapıyor. Çok büyük talalet, çok büyük sapkınlık. Ama insanların Gözleri kör. Kulakları sağar. Dimağları durmuş. Söylüyorsun diyorsun ki ya kardeşim bak böyle bir söz söyleniyor mu? Evet söyleniyor. Ya sen ne kadar kötüsün. Niye kötüye yorumluyorsun? Söylemiş bir söz yani. O sevdiğinden dolayı söylemiş. Yok. Bin dereden efendim bin türlü özür getiriyor. Onu haklı çıkarmak için. Ya ne gerek var? De ki kardeşim bak bu söz hatalıdır. Haşa ve kella Allah'ta Allah'a sığınırız böyle bir söz söylemekten. Bu sözü söyleyen insana da gidip, ya sen ne diyorsun, ne saçmalıyorsun ya? Allah'tan kork, böyle sapkınlıklar içerisinde olma, Allah'a dön diyecekleri yerde, onun sözünün masum bir söz olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Ya sen bir kulumu mu razı etmeye çalışıyorsun? Yoksa Allah'ı mı razı etmeye çalışıyorsun? Biliyorsun ki Allah böyle bir söze gazap eder. Ve Allah senden bekler. Allah'a atılan bir iftirad, iftira konu iftirayı duyduğun zaman Allah senden Allah'ın savunmanı ister. Ne'udhu billah min hâda Böyle bir iftiradan Allah'a sığınırız demeni ister Allah-u Teala senden. Müslümanlığın bunu gerektirir. Allah'ın velisi olmak. Allah'ı veli olarak tayin etmek, görmek, itikad etmek bunu gerektirir. Ey Müslümanlar ya, Allah'ı kıskanmıyor musunuz? Allah'ın savunmaya ihtiyacı yok ama Allah'ı savunmuyor musunuz? Allah'ın izzetine, şerefine, azametine, kibriyasına vurulan büyük bir lekedir bu. Kıskançlığınız nerede? Dini gayretiniz nerede? İman, imani hamasetiniz nerede kaldı? Akıllarınız dumura mı uğradı? Gözleriniz kör mü oldu? Kulaklarınız sağır mı oldu? Ne oldu size de böyle bir şeyi makul görürsünüz? Yıllar önce Hallacı Mansur, enel hak dedi. Zamanın devleti, tövbeye davet etti. E, kabul etmedi tövbeyi, ben hakkım dedi. İdam ettiler. Devlet idam etti bu insanı. Şimdi bu insanlara bakıyorsun, bu hallacı Mansur'u savunuyorlar. Neden? Efendim tarikat ehliymiş. Ya tarikat ehli olsun olmasın, enel hak diyor. Bu sözü tabii ya onu kastetmemişti, yani ben hakkı söylüyorum falan diye tevil ediyorlar. Ya zamanın kadıları, devlet başkanları böyle bir şeyi düşünmediler de siz mi düşünüyorsunuz? Sordular, sen neyi kastediyorsun burada? Hakkı söylediğini mi kastediyorsun, yoksa ilahlık mı iddiasında bulunuyorsun? Dediler. Eğer hallacı Mansur demiş olsaydı, ya ben doğru üzerineyim, doğruyu söylemek doğru, doğruyu söylüyorum, onu kastettim, yoksa ben bir kulum, ilahlık iddiasında bulunmuyorum demiş olsaydı, idam edilir miydi hiç? Ama baktılar ki ilahlık iddia ediyor. Oradan yaklaştılar böyle. Buradan yaklaştılar öyle. Ya ne kadar? Allah Allah. Yok enel hak. Vazgeçmiyor enel hak. İdam ettiler. Hamaset vardı. Dini. Kıskanma vardı. Gayret vardı. Yok. Şimdi bakıyorsun. Yok bir şey. Biz Bizzat haklı çıkarmaya çalışıyor. Sakınlığı. Görmezden geliyor. Ya. Allah'ı seviyorsanız onu savunun. Onu kıskanın. Onun tarafında olun. Onu gazaba getirecek işlerin peşinde olmayın. Ama kullara tapıyorsanız o ayrı. Allah, ya, i̇lahlarınız kul olduysa elbette o batıl ilahlarınızı savunursunuz. Akıllı olun, akıllı düşünün. Bir düşünün ya. Nerede aklınız, insanlığınız nerede kaldı? Hiç düşünmez misiniz diyor Allahu Teala Kur'an'da 140 yerde. Bir düşün ya. Bu putlar Mekke'nin yöneticileri, eşrafı, akılları, profesörleri, efendim akıl önderleri, fikir önderleri, kanaat önderleri geliyordu o putlara tapıyorlardı. Ve bunda bir beis görmüyorlardı. Hatta bunu akıllılık olarak atfediyorlardı. Hiçbir insanda bu yapılan işlerin basitlik, e, bayağılık, yanlışlık olduğunu düşünemiyordu, fark edemiyordu. Çünkü o toplum içerisinde yetişti, onu gördü. Şimdi aynı durum bizde. Göremiyoruz, edemiyoruz, düşünemiyoruz, akredemiyoruz. Koskoca koca insanlar, akıllı insanlar, düşünen insanlar bile bu tür şeyler karşısında bir tuhaf. Hareketsiz. Yani tepkisiz. Hatta savunmaya kalkıyor. E bakın şimdi ne oldu? Bir adam da böyle saçma şeyler söylüyordu. E şimdi gerçekler ortaya çıktı. Herkes söylüyor ki efendim ha bu böyleymiş. Anlayamamışız. Bizi kandırmış ya. E bunlar da böyle de kandırıyor. Yani onlardan da mı darbe yemek lazım? Onların hatasını görmek için. Yıllardan beri Olimpiyat hatalarını bir söylüyorduk ya. Kızlarımızı dans ettiriyorlar. Yazıktır, günahtır. Siz de bunları seyrediyorsunuz. Kıçını, baldırını. Göğsüne bakıyorsun. Bacağına bakıyorsun. Nasıl kıvırtıyor, ona bakıyorsun. Nasıl güzel şarkı söylüyor. Ee, kadınlık organlarını arz ediyor, endam ediyor. Saçını, başını, makyajıyla, boyasıyla. Efendim. Ya buna bakmak haramdır. Bunu yapmayın. Dinimiz buna müsaade etmez. Böyle bir faaliyet dini faaliyet olamaz. Diyorduk. Kimse bizi duymuyordu. Yıllardan beri bunu söylüyoruz. Ama şimdi herkes gerçeği anlamış gibi durumda. E niye? Önceden de biliyordun da söylemiyordun. Niye? E söyleyeceksin kardeşim. Bak şimdi de bu sözler çok büyük sözler yarın bir sıkıntı olsa gelecekler diyecekler ki ee bak siz de bunu, bunu söyleyen insanlarsınız siz. Ha. Ya şimdi söyleyin şimdi. Ölüm var. Hesap var ya. illaki ki oy kaygızı mı olsun yani bu işte yani? İlla ki menfaat kaygısı mı olsun ya? Olmaz. Yani Allah rızası için gerçekleri görmek durumundayız. Gerçekleri bilmek, anlatmak, haykırmak zorundayız değerli kardeşlerim. Efendim, Ayetin ilerleyen kısmında اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَادِبٌ كَفَّارٌ Allah kafir olanı yalancıyı doğru yoluna iletmez. Eğer bir insan yalan yolu, yalancılığı e, tercih ediyorsa, küfrü tercih ediyorsa Allah'ı yalanlamayı onun ayetlerini yalanlamayı tercih ediyorsa Allah ona hidayet etmez. Onun tercihi yanlıştır. Onun gittiği yol yanlıştır. Gittiği yoldan dolayı Allah ona daha doğru yolu göstermez. Çünkü o doğru yolu talep etmiyor. Bu ayetten şunu da anlıyoruz: Allah insana ne zaman doğru yolu verir o zaman insan Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini yalanlamazsa. Bile bile inkarcı olmazsa ve saflıkla hakkı da arar bir vaziyette ise Yahudi olsun, müşrik olsun, Hristiyan olsun, Budist olsun, Hindist olsun Allah ona hidayet yolunu bir şekilde gösterecek. Bir şekilde önüne getirecek. Bir şekilde ya bir kitapla ya bir müslüman, bir samimi müslümanla ya bir programla bir şekilde ona Allahu Teala hidayetini gösterecek. Doğru yolu gösterecektir. Çünkü niye? Yalancı değil. Çünkü niye? İnkarcı değil. Nötür. Doğrunun peşinde. Ah bir bulabilsem doğruyu da sarılsam diye bekliyor. Böyle bir insana allah Teala doğru yolu gösterecektir. Ama doğru yolda olduğu halde kendisine İslam geldiği halde Kur'an geldiği halde sahih sünnet Avucunun içinde olduğu halde bile bile sapkınlığa Erenleri de Allahu Teala doğru yola eleştirecek değildir değerli kardeşler Tabii bu konuyla ilgili söylemiştim bayağı uzun sürecek diye daha da uzun sürebilir ama e, burada nokta yadım bu kardeşimizin sorusuyla ilgili ha, orada başka şeyler de vardı Pardon ona da bakalım Evet, e, soruda evet soruyu şöyle ekrana getirdim. Bir şeye bağlanmak doğru mudur? Ya bir şeye niye bağlanıyorsun bir şeye? Allah'a bağlan, peygambere bağlan. Senin bağlandığın şeyh, yani tartışılmaz bir doğru, doğruyu üzerinde barındırabilir mi? Masum mu? Hataları vardır. Yanlış düşünür, yanlış akleder. Ona sen niye bağlanıyorsun yani kendini ona teslim ediyorsun? Allah'a teslim et. Peygamber'e teslim et. Değil mi? Yani bozulmamış asıllara teslim et kendini. Eğer yanlış bir insana tes, Yani böyle bir... Teslimiyet sadece Allah'adır ya. İnsanlara teslim olmak gibi bir, bir görevimiz yok. Böyle bir şey yok. İnsanlara teslim olmak böyle bir metodumuz olursa bunun sonu felakettir. Çünkü yani bu insan hata ettiğinde bunun hatasını kim düzeltecek? Vahiy almıyor ki. Bunu semayla, vahiyle bir alakası bir var mı? iletişim var mı? Yok. Masum mu? Değil. Hata edebilir. Fetva verirken hata edebilir. Konuşurken hata edebilir. Anlatırken hata edebilir. Hepimiz hata edebiliriz. Nasıl böyle bir yükümlülüğü sırtımıza alırız? Yani deriz mesela sen bana intisap et, bana bağlan, beni örnek al, ben ne dersem onu yap, cennet sana garanti. Benim böyle bir şey deme hakkım yok. Hiç kimsenin böyle bir şey mi hakkı yok? Ne diyeceğiz? Sen sünnete bağlan, sen Kur'an'a bağlan, asr-ı saadet İslam'ını yaşa kardeşim, Allah'ını izlesen cennetliksin inşallah deriz. Ama bana bağlan, yok, şuna bağlan. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu insanlar masum değiller, hatadan beri değiller, hatadan beri olmayana bağlı olmak, hata etmek manasına gelir. Ve İki asıl dururken böyle bir asla bağlanmak, iki aslı gölgede bırakır. Yani Kur'an'ı ve sünneti, Allah'ı ve Peygamber'i gölgede bırakır. Bir tarafa onları emekle dersin haşa, ne var ne yok dersin bu, bu, bu kişi ona bağlanırsın. O da istediği gibi senden oynar. Şeytan onunla oynar, o da senden oynar o şekilde. Bu gibi müesseler, cemaatler İslam'da gerekli mi yoksa e, kitap tek, peygamber tek diye böyle şeylere kalkışmamak mı gerekir? Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala, وَكُونُ diyor, sadıklarla beraber olun. Yani sadıklar cemaatiyle beraber olun. da namaz kılıyoruz. Cemaatle cihad ediyoruz. Cemaat olacak. Tek cemaat olacak. Bu cemaat Kur'an ve sünnet çizgisinde olacak. Bölüklük, pörçüklük olmaz. Hep birlikte Allah'a itaat edin. Hep birlikte e, Allah'a gelin, Allah'a uyun, hep birlikte e, dinin gereğini yerine getirin, diyor allah Teala Kur'an'da. Dolay dolayısıyla cemaat olur, birkaç cemaat da olabilir. E, efendim, yetimlere yardım eden cemaat, fakirlere yardım eden cemaat, yoksullara yardım eden cemaat, işte Kur'an kursları yapan cemaat, efendim, işte hayvan, göç eden hayvanlara işte yardım eden cemaat, olabilir yani, cemaatler olabilir. Cemaatlerin olması, İslam'ın yaşanmasına bir engel değil. Farklı farklı cemaatler olabilir. A, B, C, D gider. Ama hepsi ne olacak? Allah'a doğru gidecek. Hepsi düstur olarak Kur'an'ı alacak, sünneti alacak. O zaman sorun kalmaz. Ve cemaatler farklı farklı olabilirler. Farklı farklı alanlarda çalışabilirler. Ama hiçbiri diğerine düşmanlık içerisinde olmayacak. Kardeş olduklarının tek hedefe doğru gittiklerinin hedeflerinin gayelerinin Allah rızası olduğunun bilincinde olacaklar. Bugün ne oluyor bakınız? Bir cemaat bir başka cemaati alt etmek için Yahudi ile Hristiyanla, Haçlılarla işbirliği yapmaktan geri durmuyor. Bu olmaz. Böyle bir şey olabilir, olabilir mi? Sen Müslüman kardeşini satıyorsun. Kime? Kime satıyorsun? Kim için? Kendi cemaatinin menfaati için bunu yapıyorsun. Cemaatleri biz eğer putlaştırırsak sonuç budur. Cemaatler ve onların faaliyetleri, onların varlıkları putlaştırılamaz. Onlar vesiledir ya. Dernekler, vakıflar, cemaatler, merkezler, kültür evleri, bunlar hepsi birer argüman, vesile. Bunları ilahlaştırmaya, bunları putlaştırmaya ne varsa ne yoksa bunlar için bunlar yolunda heba ol, helal olsun Demek yanlıştır. Yani yeter ki cemaat menfaati korusun, Türkiye yok olsun, sorun değil demek yanlıştır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cemaati ilahlaştırmaktır. Yani kendi menhecini, metodunu ilahlaştırmış oluyorsun. Ve onun menfaati için bütün Müslümanlar yok olsa umrunda değil. Yeter ki efendim cemaatin metodu neyse olsun. Bakıyorsunuz ee, Beşşar Esed de aynı şeyi söylüyor yani. Ya ben diyor, ya ben benim yolum yordamım, siyasetim, anlayışım, itikadım, inancım ya da hiç. Hiç. Son Suriyeli'ye kadar öldüreceğim diyor. Son Suriyeli'ye kadar. Çoluk çocuk demeden öldüreceğim diyor. Çünkü siz diyor bana itaat etmediniz. Dolayısıyla hepiniz yok edeceği. Bütün Suriye yok olsun umurumda değil. Yeter ki ben olayım. İşte bu anlayışla bu anlayış arasında hiçbir fark yok. Maalesef. Ne kadar oldu arkadaşlar? Bayağı bir oldu herhalde. Ya. Bir saati geçti. Bir saat 17 dakika. O zaman başka soru yazmayalım ekrandaki diğer sorulara kısa cevap vermek suretiyle dersimizi sonlandıracağız. Soru ee, soruda e, diyor ki hocam konu bu kadar açık. Neden insanlar Allah yaklaşmak için, Allah'a yaklaşmak için şeyh efendilere rabıta yapıyorlar? Bu kadar mı akıldan, izandan yoksunlar? Ee, maalesef ya. Siz yani balığı kafese atarsanız şeye akvaryuma, balık zanneder ki bütün dünya, bütün dünyası, bütün dünya, yani e, nere, yani bütün su ve bütün deniz artık neyse, bütün dünya o onun o küçük dünyasıdır. Bunun haricinde başka bir dünya yoktur. Onun için en ideal yer orasıdır zanneder. Onu çünkü kafese at, attı, şey, akvaryuma attınız, dünya olarak onu tanıttınız. Onun böyle deniz hayalleri kurması, okyanus, göl, nehir, ırmak hayalleri kurması bile mümkün değil. Çünkü bundan haberdar değil. Bu insanlar da böyle. E, siz İslam olarak bunlara takdim ettiğiniz şey bu. Bu çerçeve içerisinde bunlar e, yani 7'den 70'e yetişiyorlar. Bunların daha gerçekleri görmesi de zor oluyor tabi ondan sonra. Beyinler uyuşuyor. Beyinler uyuşuyor. Aynı şeyler telkin telkin telkin. Beyinler uyuşuyor. Allah'a yaklaşmak için vesile edinin, arayın. Maide 35. Bu ayette sarılıp şey ediniyorlar diyor kardeşimiz. Evet buradaki vesile, değerli kardeşlerim, İbadet taat manasındadır. Bütün tefsirlerde budur. Ama bunlar Kur'an'ı çarpıtıyorlar. Buradaki vesilenin insanlar, şehirler olduğunu iddia ediyorlar. Ve bu bir çarpıtmadır. Hiçbir tefsirde, hiçbir tefsirde orada vesileden kastın şehirler olduğu iddia edilmemiştir değerli kardeşlerim. Bunlar itaat, taat, vesile. Allah'a yaklaşmak için sadaka, oruç, namaz, hac, zekat, hayır hasenat cihat. Bunlar ya, bunlar kastediliyor. Yoksa şeyhin ne alakası var? Allah'a yaklaşmak için şeyh edineceğim. Allah'a yaklaşmak için ibadet, taat, inanç, ihlas, gayret, azim edin. Yoksa insan edinme. Böyle bir şey yok. İnsan aklına gelen ve kendini çok rahatsız eden, vesveselerle kişi imtihan olur mu? Mültekah. Kardeşim, diyor ki, insan aklına gelen ve kendini çok rahatsız eden vesveselerle imtihan olur mu? E, elbette olabilir. Şeytan ve avanesinin işi insana vesvese vermektir. Bu vesveselere kanmayacağız. Bu vesveselere karşı ee, tevhidi inanca kuşanacağız. Sahabede de bu vesveseler olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bu vesveseyi siz duydunuz mu? Yani hani diyorlardı ya ya ey Allah'ın Resulü bize aklımıza vesveseler geliyor. İşte şunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, Allah'a kim yarattı gibi. Bunu gerçekten hissettiniz mi? diye soruyor peygamber. Evet diyorlar. E diyor bu işte imanın ta kendisidir. Yani siz bu vesveseler gelip de böyle bir vesveseye inanmıyorsanız, bunun vesvese olduğunun farkındaysanız ve büyük bir cihatla böyle bir düşünceden beri olmaya çalışıyorsanız, demek ki siz hakikat yolundasınız ki, bu batıla karşı mücadele ediyorsunuz. Demek ki bu vesvese imtihan oluyor. Ve buna karşı mücadele etmek de bir imtihan gereğidir. Bunlar bir imtihan vesilesidir. Bu imtihan vesilerine karşı, gayretle, sabırla, azimle e, cihad etmek, nefsi cihad etmek, nefse karşı cihad etmek, vesveseye karşı cihad etmek e, gerçekten de bir imtihan gereğidir. İmtihanı başarmak için de bu vesveselere galip gelmek lazım. Vesveseden nasıl kurt kurtuluruz? Vesveseden e, kurtulmak için Kelime-i tevhid yeterlidir. Allah'ım sana inandım, senden başka ilah yok ee, demek vesveselerin ilacıdır. Allah'tan gelen her şeye teslimiyet göstermek vesveseye karşı bir ilaçtır. Dua vesveseye karşı bir ilaçtır. İbadet, taat vesveseye karşı bir ilaçtır. Daima zikirle, ibadetle, taatla meşgul olmak vesveseye karşı bir ilaçtır. Müminlerle, muvahhid, mümin, muhlis, kullarla beraber olmak, onlarla beraber hareket etmek, onlarla beraber gayret etmek vesveseye karşı bir ilaçtır. Nefsi güzel şeylerle meşgul etmek, çalışmak, rızık kazanmak için çalışmak, helal yoldan rızık talep etmek, ilaçlarla, nefse karşı nedir? Hepsi bir birer ilaçtır. Daha da bunları çoğaltmak söz konusu ancak bunlarla yetinelim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Geliyorum. <gülüyor> Evet. Diğer soruya bakalım. Bir alimin mültaka kardeşi soruyor. Bir alimin sahih dediği hadise başka bir alim zayıf diyorsa hangisine itimat etmeliyiz? Böyle olaylar yani hadis literatüründe e, bu tür olaylar yok denilecek kadar azdır. Muhaddislerin arasında böyle bir e, işte şu zayıf, bu hadis zayıftır diye diğeri sahih dediği e, şu anda bildiğim kadarıyla bir hadis yok. Yani belki olabilir birkaç tane. Ama benim bildiğim kadarıyla yok. Ama e, muhaddis olmayan, hafız olmayan hadis ilimlerine vakıf olmayan, ihlası eksik bir insan, zayıf hadise, yok kardeşim bu sahihtir dese, onun sözüne itibar edilmez zaten. Ya bu konuda itilaf var da denmez. Çünkü onun sözüne itibar edilmez. Hadisle ilgili, hadisin tasihi, ile ilgili, e, muhaddislerin e, sözleri, ceh ve tadil e, ülemasının, Sözleri geçerlidir. Onların itilafları ancak bu konuyla ilgili e, itibara alınacak itilaflar olarak görülebilir. Aks takdirde A şahsı demiş zayıf, B şahsı demiş sahi. Bu, bunlar önemi değil. Bunlar itibara alınacak itilaflar değil değerli kardeşlerim. Eee... İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolunda demektir. Hadisi sadece dini ilimler için mi geçerlidir? Değerli kardeşlerim, hem dini ilimler için geçerlidir, hem de diğer ilimler için de geçerlidir. Eğer diğer ilimleri de ben işte tıp ilmini elde etmek için gidiyorum. Çünkü geldiğimde müminleri müminleri tedavi edeceğim, ülkeme, Müslümanlara faydalı olacağın niyetiyle böyle bir yolculuk yaptıysa, böyle bir rıhliye çıktıysa o da Allah yolunda rıhliye çıkmıştır, yola çıkmıştır. Dolayısıyla bunu sadece şer'i, dini ilimlerle daratmak dar çerçevede görmek söz konusu değildir. Niyete göre her faydalı ilim için geçerlidir. Tabi başta dini ilimler olmak üzere. Nefsi tezkiye konusunda müride bağlanmak, mürite bağlanmak salih. Nasıl? Mürşide demiş. Yani burada bir şey, Türkçe'de bir sıkıntı var. Nefsi tezkiye konusunda mürşide bağlanmanın hükmüyle ilgili soruyor Azeri. İki mahlaslı kardeşimiz. Değerli kardeşim, mürşit, eğer bir alimse, Kur'an ve sünnete uygun bir yaşam tarzıyla, ilmiyle amil, gönlüyle ihlaslı, takvalı, bilgili, bir alim ise, siz bazı müşküllerinizde yol gösterici olarak ona danışmanızda bir sakınca yok. Sen benim şu konuda mürşidim ol demekte de bir sakınca yok. Yani mürşit demek yol gösterici demek. Bir sakınca yok. Ancak ona bağlanıp da onu tabulaştırmakta sakınca var. Onun her dediği kanundur, her dediği doğrudur, her sözünde bir hikmet vardır. Düşünmeden kabul edeceksin kardeşim demekte de bir sıkıntı var. Gerisinde sıkıntı yok. Evet. E, Musa kardeşimizin bir sorusu var. Oy veren kafir müşrik olur diyenler var. Bunlara nasıl cevap verirdiniz? E, evet. Bu konuyla ilgili ilim adamları çok konuşuyorlar. Değerli kardeşlerim, bir cemaat çıkar da derse ki, ben Kur'ani bir hayat, Kur'ani bir nizam istemiyorum. Devletin, Kur'an'ın emirlerine göre yönetilmesini istemiyorum. Ben bunu köhnelik olarak görüyorum. Ben bunu yanlışlık olarak görüyorum. Yobazlık olarak görüyorum. Çağdaşılık olarak görüyorum. Derse biri de gider de böyle diyenlere al madem ki sen böyle istiyorsun benim desteğim sanadır yardımım sanadır elim arkandadır bütün gücümle, kudretimle, malımla, mülkümle peşindeyim. Seni destekliyorum, seni teyit ediyorum derse o ondandır. O da zaten ondandır. Ne olmuş oldu bu işi? Bu kişi sapıklığa düşmüş oldu şimdi. Saptı. Bu Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ters olduğunu ilan eden ve buna davet eden bir insanın grubuna, cemaatine, cephesine dahil olmuş oldu. Ne ile? Oy denen silahla. O da bir silahtır. Yetki veriyorsun yani. Al diyorsun bu fikirlerle amel et. Al bu fikirlerini uygula. Madem ki sen Kur'an yobazlıktır diyorsun, gericiliktir diyorsun, İslam şeratı gericiliktir diyorsun, Kötüdür diyorsun. İslam şeriatıyla mücadele edeceğim. Kur'an'la mücadele edeceğim. Yasaklayacağım. Diyorsun. Al. Hadi yap. Ben de arkandayım. Diyorsan on, sen de ondansın. Yani onda bir sıkıntı yok. Aptal olmaya gerek yok yani. 2-4. Ama bir kişi derse ki cemaat kurup da. ben Kora'nı istiyorum. İslam şeriatını istiyorum. Ben İslam dinine göre e, yaşamak istiyorum ve insanları da vurmadan, kırmadan, zorlamadan İslam'ın bu güzelliklerine davet etmek istiyorum. Tağutların tasallutundan insanları bir şekilde Allah'ın izniyle kurtarıp hakkın kulluğuna e, insanları götürme konusunda bir vesile olmak istiyorum. Ve bunu yaparken de zorla değil, vuruculukla, kırıcıkla değil, yavaş yavaş elimden geldiği kadar zemini zam ayarlayarak, zamanını ayarlayarak belli bir süreç içerisinde, tedricilik metodu içerisinde böyle bir şeyi hedefliyorum dediği zaman sen de dersen ki al yetkiyi bu söylediklerini yerine getir dersen sen cihad etmiş olursun.